Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zarı. 5 Ocak... 2017 Perşembe saatler 11'i gösterirken Açık Radyo'dasınız. Yeşil Bülten programını dinliyorsunuz. Teknik masada Serhat'ın çolak benut kızları haftanın çevre ve ekoloji gündeminden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Bir süredir Açık Radyoda daha öncesinde İmece Televizyonunda yaptığımız gibi yılın ilk programı olması sebebiyle belki de bir iki cümle etmek lazım. E, 2017'ye de kötü berbat girdi Türkiye. ...nasıl girersen öyle geçer kuralının bu yıl Türkiye için en azından işlememesini umarak başlayalım yıla değerli dinleyenler. Az önce ekonomi ekoloji programında da dinlediniz e, bazı detaylarını. Daha önce biz de konu etmiştik meseleyi İstanbul'da askeri alanların imar açılması konusu var e, gündemde. Aynı zamanda kaz dağlarında yapılması planlanan termik santral... Yine kritik konularından biri çevre ve ekoloji gündeminin. Şimdi termik santrali akılda tutalım. Kaz dağlarını bu hafta konuşmayacağız. İler önümüzdeki dönemlerde gündeme getireceğiz ama kaz dağlarıyla da ilgili. Aslında dönüp e, baksak Karadeniz'de de ilgili, Akdeniz'de de ilgili, Ege'yle de ilgili, İç Anadolu'yla da. ...Doğu, Doğan Anadolu'yla da ilgili... ...her ne tarafı varsa... ...Türkiye'nin... E, ...elektrik üretilmek için herhangi bir projenin... ...sürdüğü, herhangi bir projenin... ...doğayı talan ettiği... ...nasıl bir... E, ...projeler... ...ya da çeşitli santraller... ...varsa onların hepsini konuşacağız. Bugün elektriği konuşacağız. Onu e, belirtelim. Zaten sosyal medyadan da... ...paylaşmıştık e, konumuzu. Elektrik... E, çok gündemde bu kış çünkü daha önceki haftalarda da belirttiğimiz gibi <gülüyor> özür diliyorum elektrik e, bu kış uygulanmaya başlanan bu saat uygulamasıyla, kıs saat uygulamasına geçilmemesiyle birlikte Türkiye'de tabii çok taraftan tartışıldı kültürel anlam dünyaları açısından Türkiye bir batı toplumu mu oluyor batı toplumu olmayı bırakıp doğu toplumu mu oluyor gibi gibi pek çok tartışma sürdü ama bu konuda en derli toplu açıklamayı geçen haftalarda da paylaştık elektrik mühendisleri odası yaptı mesela elektrik sarfiyatını düşürmek elektrik tasarrufu için kıs saat uygulamasına geçmedik diyordu yetkililer ama öyle bir olu çıktı ki önümüze elektrik sarfiyatı arttı. Sonra peşi sıra gelen e, tabloda elektrik sarfiyatı artmasına rağmen elektrik e, ihtiyacını karşılayamaz oldu Türkiye ki tam kapasite bile çalışmıyor pek çok santral Türkiye'de ama e, bu elektrik ihtiyacını karşılamıyoruz. Pek çok soru var e, aklımızda eminim. Bu soruların muhatabı e, birazdan yayınımızda olacak. Ee, ona soracağız bu e, soruların hepsini neyi e, öğrenmek istiyorsak e, gündeme baktığımızda birazcık e, çevre ve ekoloji gündemine kaz dağlarından bahsettim hemen bir çok e, kısaca girip çıkmıştık kaz dağlarına belki meseleyi bilmeyen dinleyicilerimiz varsa onlarla da paylaşalım açık radyo dinleyicisinin bilmeme ihtimalini çok da bahsettim. Vermiyor olmakla birlikte yine de paylaşalım Kazdağlarındaki termik santrale karşı yürütülen mücadeleyi de e, kaz dağları tabii bir oksijen deposu olarak bilinir ama yenice çırpılar termik santral projesiyle bölgedeki doğal yaşamla beraber içme su havzalarının ve tarımsal üretiminde tehdit altında olacağını söylüyor bölgede yaşamı savunan. E, duayı savunan insanlar bir de Aydın'ın Hıdırbeyli köyü yakınlarında yapılmak istenen bir jeotermal santrali var ki orada da çevresel etki değerlendirme toplantısında halk uzunca bir süredir zaten tepki gösteriyordu bu Aydın Germencik'te yaşayan insanlar jeotermal santrallere onlara karşı olduklarını bir kez daha bu hafta söylemişler. Evet şimdi konuğumuz da hazır hemen ona dönelim elektrik Mühendisleri odası yönetim kurulu başkanı Hüseyin Yeşil merhaba. Merhaba. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza yayınımıza. Ben bir girizgah evet. yaptım. Siz o sırada telefon hattında değildiniz ama izleyicilerimize çok da uzatmadan hemen size tekrarlayayım. Şimdi biz bu kış özellikle elektriği çok tartıştık ve tartışmalara ışık tutan açıklamalar hep odanızdan geldi Hüseyin Yeşil. Evet. Ee, örneğin evet. kış saatine niye geçmedik dedi Türkiye. Herkes evet. elektrik tasarrufu için geçmiyoruz diye düşünüyordu ama sizin odanızın ortaya koyduğu durum elektrik tasarrufu için olmadığını gösterdi. Dilerseniz bu kışın en başından başlayalım ve kışın geldiğimiz noktada... Artık sanayi tesisleri üretim yapamaz hale geldi. Ee, bu elektrik meselesini bize bir anlatın efendim. Neler oldu Türkiye'de? Şimdi zaten uzun zamandan bu yana e, yavaş adım adım karanlığa geldiğimizi defalarca defalarca biz e, kamuoyuna açıkladık ve ilgilileri de uyardık. E, özellikle de bu son 30 Ekim'de kız saatine geçirmemesini e, böyle bir şey yapmayın dedik. İlgilere yazılar yazdık. Kamuoyuna duyuru yaptık. Çünkü bu tasarruf değil. İsraf getirir dedik. Kimseye dinletemedik. Sonra geçen bir ayı değerlendirdik. Bir önceki 2015'in Kasım ayına göre, hatta son 4 yılın Kasım aylarına göre %6,5 oranında bir e, tüketimde artış meydana geldi. Bunda bu yaz saatine saatini dolayı olduğunu tespit ettik ve bütün kamuoyuna açıkladık. Ama halen gene ilgililer burada direniyorlar. E, Tasarruf var diyorlar. Tabii bizim şeylerimizde e, çürütemiyorlar ama e, kendi e, kararlarında direniyorlar bunu da anlamak mümkün değil sadece bu, de, bu değil e, kara, yaşadığımız karanlığın nedeni biliyorsunuz kış aylarında evlerdeki doğal gaz tüketimi daha da arttığı için e, artı santraller doğal gaz santralleri e, yüksek fiyatlar verdikleri için örneğin bir gün sonrasına biliyorsunuz piyasa serbest piyasada elektrik üretimi yapılıyor bir santral diyor ki ben yarın 100 megawattla e, şu kadar ücretle e, devreye girebilirim diyor. E, yük tevzi de bunu eğer kabul ederse devreye giriyor değilse girmiyor. Dolayısıyla bu yüksek fiyatlar da e, ister istemez bu işi e, sorun çıkarıyor. Artık İran'dan bu hep sayılarında bir e, doğalgaz tedarikliğinde bir sorun olur. Bütün bunlar düştü konucumuz. artık biliyorsunuz doğalgazı artık bütün Türkiye'nin her tarafında da evlere e, yareler yaptılar. Ama buna karşı da tabii bu yeni doğalgaz anlaşmalar yapmadıkları için e, sorun yaşıyoruz. Sorunun en büyük kaynağı e, bu doğalgaz meselesi artık e, tıkış saatine geçilmemesi artı iletim hatlarına yeteri kadar yatırım yapılmamış olması. Biz 2002'den 2015'e kadar kurulu gücümüz 2,3 kat artarken... İletim hatlarında 380 pardon 1.4 kWh'da da 1.3 oranında bir artış yani bir yenileme yapıldı ya da ilaveler yapıldı. Bütün bunları üstüne koyduğumuzda bu e, sistemin yönetilemediği, e, planlamanın yapılmadığı, e, sebest piyasaya bırakıldığı, sebest piyasanın koşullarına göre elektrik üretiminin dağıtımının yapıldığı için bunları yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. Biliyorsunuz 2015'in Mart ayında 31 Mart vakası diye bir vaka var. Şimdi Türkiye 10 saat karanlıkta kaldı. Şimdi de karanlığı yani kesintileri gezdirerek hem sarayı hem de konutları mağdur ediyorlar. Bu bir süre daha devam edecek. Evet, yani e, bence söylediğiniz gayet açıklayıcıydı Hüseyin Yeşil. Yani meseleyi anlıyoruz aslında temel noktalarıyla. Serbest piyasaya bırakıldığı zaman elektrik dağıtımı ve üretimi karşımıza böyle sonuçlar çıkıyor. Bir evet. parayı beğenmeyen santral devreye girmeyebiliyor. Evet. Dağıtımcı şirket çok pahalı bulursa elektriği o santrali devreye almayabiliyor. Ve evet. aslına bakarsanız sanayiye, 3 gün elektrik verilemeyen organize sanayi bölgeleri var. Ee, İstanbul Anadolu yakası e, yılbaşı tatilinde ise karanlıkta gireceğe endişesini yaşadı mesela koca bir alandan evet. bahsediyoruz gibi gibi gibi pek çok mesele ee, kış saat uygulamasının da elektrik tasarrufu değil sarfiyatı getirdiğini söyledik peki yeşil Bülten programındayız Hüseyin yeşili sizinle daha önce Hı. de konuşmuştuk ama meseleleri şimdi şunu söylemek Hı. lazım doğayı yok etmek pahasına biz üretiyoruz bu elektriği ee, ve bunu de yeni santraller, yeni kömürlü santraller yaparak elektrik açımızı gidermeye çalışıyoruz diyoruz. Ama oysa elektrik açı yok Türkiye'nin benim sizin anlattığınız kadarıyla. Yani santraller tam kapasite çalışmıyor sanıyorum. Şu an şu an bizim kurulu gücümüz 79 bin megawat. Evet. Ama puant yani bir yılda en çok bir saat çekilen gücümüz de 41 bin megawat. Temmuz ayında bir tek Temmuz 2016'da 44 bin çıktı. Yani kapasitemiz iki misli. Yani. Hı. En yüksek devreye giren santrallerin kurulu gücü 40 bin megawatt. Halbuki bizim 79 bin megawatt var, gücümüz var, kurulu gücümüz var. Ama bitti bunlar kağıt üzerinde? Bunların değerlendirilmesi, bunların planlanması, hangisinin ne zaman devreye gireceği konusunda son derece dediğim gibi serbest piyasadan dolayı çok bir sorunumuz var. Onun için biz yeni santral gerekebilir ancak bu santraller ister Güneş olsun, ister rüzgar olsun, ister kömür olsun, ister hidrolik olsun. Bütün bunlar doğa ve çevre koşulları da alarak onlara zarar vermeyecek şekilde oradaki o yörede yaşayan halkın, santralin yapılacağı yerdeki halkın ikna edilerek ya da onların onayı alınarak, eğer istemiyorlarsa ...yapamaması konusunda da bizim görüşümüz var. Evet, bu odanızın böyle bir görüş olduğunu biliyorum. Çok da kıymetli bir görüş. Yani özellikle evet. elektrik mühendisleri odasının... E, ...böylesi bir noktada duruyor olması... ...umut verici. E, temelinde tabii elektrik... E, Üretimi ve dağıtımı kompleks bir iş değil mi? Yani e, siz evet, mühendis evet, olarak evet. soruyorum. Bu komplike işi e, anlık kar ve zarar hesaplarına döktüğümüz zaman bu iş böyle aksıyor. Yani aslında bunun yapılması planlama diyorsunuz. İnatla altını çiziyorsunuz. Bunun bir, evet. bir planlanması belki de örneğin Yırca'da e, yapılamayan kömürlü termik santral için zeytin ağaçlarının kesilmemesi işine tabii yarayabilirdi ki, değil tabii mi? Ki, tabii ki. Şimdi... Bizim söylemek istediğimiz 84'ten bu özelleştirme ilk gündeme geldiğinde o günden bugüne şunu söylüyorum. Elektrik, herkesin bir insan hakkı, artı sanayinin ana girdisi, artı tüm şeylerin, sektörlerin önemli bir girdisi. Bunu özelleştiremezsiniz. Başka şey her şeyi özelleştiremezsiniz ama bunu özelleştiremezsiniz. Bunun üretimi, iletimi ve dağıtımının tek yerden, kamu adına ben devlet demiyorum, bunu da biraz sonra açıklayacağım. Kamu adına bir otoritenin planlı şekilde üretmesi, iletmesi ve dağıtması gerekiyor. Yani burada işte borsaya bırakacak şekilde ya da serbest piyasaya bırakacak şekilde dağıtım şirketleri ayrı, üretim şirketleri ayrı. Bütün bunlar bir kargaşa yaratıyor ve sistemi baştan aşağı bozuyor. Onun için biz bu serbest, serbestleşmeden, özelleşmeden vazgeçilip kamu adına bir otoritenin onu da öneriyoruz. İşinde meslek odalarının, sendikaların, ilgili devlet kuruluşlarının, iyi Aşın, TİY yaşın DSE'nin ilgili uzman kuruluşlarında olduğu bir özel yapı tarafından ve tek elden üretim, üretim dağıtım yapılmalıdır. Buna dönmek zorundadır. Başka türlü de bu sorunları çözemeyiz. Enerji piyasası düzenleme kurulu bu işlevi görmüyor mu? Hayır, enerji piyasası düzenleme kurulu serbest piyasa örgütlüyor. Hı hı. Yani hiçbir şekilde buna şey yapmıyor. Sözde kağıt üzerinde bunu kontrol etmesi gerekiyor falan filan ama bütün bunlar kağıt üzerinde. Sahada böyle olmuyor. Mesela sahada diyor ki benim arızam var diyor girmiyor devreye. Bir santral girmiyor değil mi? Evet. Devreye evet. anladım. Arızasını ederek Peki. Ee... Yalnız tabii bakanımız da, <gülüyor> bakanımız da geçen gün gazetede gördüm. İşte Ayadaş'ı ve Bedaş'ı gezmiş. Onlara tayımatlar vermiş bu işi. Ve Bedaş Genel Müdürü önünde el pencere tutarak Talimat vererek bu işler çözülmez. Bu işler böyle olmaz. Ben işte şöyle istiyorum. İstemekle sahada olmaz. Senin tüm politikan başından beri yani senin derken bütün Türkiye'de gelmişken bütün iktidarların 84'ten bu hepsi bu işi dağıtmak, piyasalaştırmak, serbestleştirmek için uğraştılar ve bunun sonuçlarını sonuna yaşıyoruz. Elektrik faturaları yeni yıla e, indirimli girecek denildi. Ama o indirim hikayesi de sanıyorum e, bir hikaye olarak kaldı değil mi? Dağıtım evet, bedel aydın, oranı aydınlatma, mı arttı? Aydınlat, evet, aydınlatmaya yapılan zamdan dolayı o indirimde gittiği yerine üstelikçe zam geldi. Yani kendi faturanıza bakın. Geçen yıl bu aydan kaç para ödemişsiniz? Kaç para ödüyordunuz ortalama? Bu ay kaç para ödüyorsunuz? Yani 3 ay 5 ay öncesine bakın. Ben... Üç ay önce 55 lira 60 lira ödüyordum. Şimdi 101 lira 109 lira ödüyorum. Ee, şeyim aynı tüketimim aynı değişen bir şey yok. Biz evde iki kişiyiz. Ee, i̇şte buzdolabı çamaşır makinesi bulaşık makinesi ve sabah gidiyoruz akşam geliyoruz aydınlatmamız neyse hep aynı. Geçen 3-4 ay önceden beri en az 40 lira azdı. Bunun sebebi de dağıtım bedelinde bir artış. Dağıtım var. bedeli tabii. ya ha bir yeni yeni <gülüyor> şeyler ekliyorlar. Yani <gülüyor> dağıtım bedeli bakın faturaya. Asıl sizin tükettiğiniz elektriğin miktarı diyelim ki o, o, 30 TL'sa bir 30 TL'de dağıtım bedeli diye işte kayıp kaçaq bedeli yok sayaç okuma bedeli yok fatura okuma bedeli fatura <gülüyor> gönderme bedeli işte size haber verdi diyelim uyardı sizi faturanızı ödeyin diye bir, bir para bir daha uyardığında bir kimisi daha para Hüseyin Yeşil bir şey daha sormak isterim size. Hayır, Çünkü hayır. E, bu elektrik kesintileri bir anda e, şu konuyu da gündeme getirmeye başladı. İşte doğalgaz e, girdisini arttırması lazım Türkiye'nin. E, yeni doğalgaz boru hatları, e, TANAP projesi var. O gerçekleşirse her şey şahane olur e, gibi bir şu anda değerlendirmeler bütünü de var. E, benim sizin sözlerinizden anladım. Türkiye e, kendine yetecek kadar elektriği üretebilecek kurulu güce sahip aşağı yukarı. Şu sahip, evet. Ama ham maddesi mi yok? Yani doğal gaz teşhisi mi bunların pek yok şu? Türkiye'de, Türkiye'de doğal gaz yok. Ee, bizim yapacağımız yenilenebilir enerji kaynaklarına yüklenmektir. Evet. Şu anda güneş %1 bile değil daha istatistiklere bile girmedi. Üretim payı. Ee, rüzgar daha %5'te. Almanya ki güneşi bizden çok daha az. Şu anda e, paçal olarak güneş ve şey %15'lerde. Bunu ee, tek başına güne, e, rüzgarı alırsanız yüzde otuz dörtlerde. Bunu belli bir süre sonra yüzde çıkarmak istiyor. Bizim bu kaynaklarımız yanımızda gerekir, gerekirken benim demin söylediğim yani gaz yoktu, yoktu işte gelmedi falan. Şu anda mevcut sistem içinde bir şey e, söylediğim için söylüyorum. Yoksa biz doğal gaz santrallerinin çoğalmasına falan yana değiliz. Evet. Biz ithal kaynak, ithal kaynağı bağlı olduğumuz sürece bunları hep yaşarız. E, Rusya yine krize girdi? Örneğin uçak krizinde. Daha gaz bir ne yapacaktık biz? Yani evet. bizim ithal kaynaktan, bağımlılıktan kurtulmamız gerekir. Onun için de bizim rüzgar ve güneşe, tabii tek başına bunlar değil. İşte e, o, olabilecek yerlerde çok daha yeni teknolojilerle e, kömürümüzü kullanmamız gerekir. Ama olabildiğince az miktarda e, hidrolik potensiyelimizi kullanmamız gerekir. Ama Karadeniz'de olduğu gibi bütün dereleri başına birer santral koyarak oraları mahvetmek uğruna değil. Aynı şeyi rüzgar ve güneş için de söylerim. Nükleer santrali yani, ne dersiniz Hüseyin Yeşil? Nükleer santral bizim hiç düşünmediğimiz, hiç önermediğimiz, ihtiyacımızın hiç olmadığı ve olmayacağı bir santral olarak değerlendiriyoruz. Bunun içinde bir hayli uğraş içindeyiz. Evet biliyorum yani elektrik mühendisler odasının yaptığı çabaları biliyorum. Benim sözlerinizden anladığım aslında gidip boru hatları döşeyeceğimize, bilmediğimiz bir teknolojiyi Türkiye'ye getirmeye çalışacağımize. Hani sadece, sadece piyasa mantığıyla bile düşünsek mantıklı olan gerçekten sizin söyledikleriniz nükleeri getirmekle, doğalgaz için boru hattı çekmek ve başka ülkelere politik açıdan bağımlı olmakla çok da mantıklı çözümler üretmiş olmayacağız anladığım kadarıyla doğal değil meselemiz yani tabii ki şu anda e, diyelim nükleer santral e, işte 2023'te de falan devreye girdiğinde bir tanesi sonra diğerleri falan üç tane düşünebiliyorsunuz Akkuyu, Sinop ve İna'da hepsinin toplasan o zamanki ilk kurulu gücümüz yüz bin megabatın üzerinde olacak yüzde onunu bile bulmayacak yani bu yüzde için bunu ona yönelik yapacağımız yatırımı e, parayı şeye e, kendi kaynaklarımıza yani rüzgara ve güneşe ve de kendi doğal kaynaklarımıza e, doğaya zarar vermeyecek şekilde planlama yapsak çok daha e, yararlı bir iş yaparız diye düşünüyorum ama burada işler böyle dönmüyor tabii. Yani e, ülkenin yarar açısından değil, kurumların, şirketlerin e, yararı veya şeyleri göz önünde bulundurarak sebes piyasa açısından işler, programlar yapılıyor. Evet benim en çok dikkatimi çeken konu siz e, neredeyse her hafta 2-3 günde bir e, kritik açıklamalar yapıyorsunuz oda olarak. Evet. Bu kış sıhhatçı... Vay yüktüğünüz. Ay birinde beri 4-3 tane yaptık. Evet, evet doğru yani her gün neredeyse gerçekten evet, ben evet. ben takip etmekte zorlanmışım. Yani şey çok önemli bence bu kış saati meselesi e, enerji tasarrufu denerek e, uygulanan bu kış saatine geçinmeme hadisesi çok kritik. Bu konuyla ilgili bir e, yetkiliyle bakanlıkla görüşme şansınız oldu mu ya da görüşmeyi görüşebilecek misiniz? Tabii, şöyle söyleyeyim biz bütün ilgili raporlarımızı görüşüyoruz, görüşmeler yapıyoruz, bunların doğru olmadığını söylüyoruz. Ancak bu iş her yerde olduğu gibi bir tek e, merkezden çıktığı için birisi emir veriyor Hı. ve ondan dönülemiyor. Bütün olay burada. Bizim Arap statiline ne işimiz var? Evet. Arabistan'daki o şeyle ne işimiz var? Yani bir de uluslararası şirketler şu anda zorda çalışma saatlerine göre oradaki. İlişkileri, Seneye kaldırılır mı bu uygulama sizce? Valla kaldırılması en uygun ortamı şu an ama bizim duyduğumuz, ettiğimiz ve en son açıklamalar biz bundan geri adım atmayacağız diye. Böyle devam ee, edecek yani. Şöyle, şöyle Her kış olarak. daha fazla elektrik tüketecek Biliyorsun Sadece bu konuda değil. Her Tabii. konuda geri adım atmak kendilerine zul sayıyorlar. Evet. Ee, peki. Hüseyin Yeşil çok teşekkür ederiz bütün evet, bu değerlendirmeleriniz için, e, bilgilendirdiğiniz için bizi. E, şu, yani son olarak belki şunu vurgulamakta fayda var. Sizin de bir son sözü için size de bırakayım sözü e, dinleyenlerimize. Yani Türkiye'de e, önümüzdeki günlerde kesintiler devam edecektir, edebilir. E, bunun yani. yolu yöntemi daha fazla doğal gaz, daha fazla dışa bağımlı enerji, elektrik değil. Kendi kaynaklarına özellikle doğayı da e, daha az tahrip tahrib eden evet. kaynaklara yönelmek. Buyurunuz efendim son sözü de sizin. Şimdi benim son sözcüğüm şu. Şu anda hani köklü çözüm önerdiğimiz işte yeniden kamu'nun bu işi ele alması, e, bir özel yapı tarafından e, bu işin koordinatılması, yönetilmesi, üretimin, iletimin ve batımın tek yönlendirilmesi, bu uzun vadede hani e, köklü bir çözüm. Ama ondan önce de şu anda enerji yönetiminde bir kriz var. Enerji Yönetim Bakanlığı'na ait bu işi yönetemiyor. Hiçbir piyasa koşullarında bile yönetemiyor. Dolayısıyla ben burada sorumlu olanların kendilerinin derdenmelerini istiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz biz de ben size tekrar. Ederim. Evet. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli dinleyenler Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil telefon hattımızdaydı. Bir süredir pek çok insan için kafa karıştırıcı bir durum olduğunu fark ettim. Elektrik meselesinin o yüzden konuşmak istedim. Çünkü yeşil bültende biz hep Enerji elektrik üretimine karşı verilen mücadeleleri konuşuyoruz bunların hepsi çok anlamlı ve çok önemli mücadeleler bunların e, mesela bu sesleri duyan e, bir oda var karşımızda elektrik mühendisleri odası nükleer santrale karşı eee ...büyük mücadele veriyorlar. Hani şu parantezi açalım... ...bu insanların hepsi elektrik mühendisi... ...ve elektrik mühendisi... ...oldukları için böylesi projeler... ...Türkiye'de olduğu zaman para kazanıyorlar... ...ve maaş alıyorlar. Hani buna rağmen... ...karşı çıkıyorlar. Belki altını çizmekte fayda var. Nükleere karşı çıkıyorlar. HES'lere... Doğayı tahrip eden büyük baraj projeleri ve HES'lere karşı çıkıyorlar. E, kömürlü termik santrallere, doğalgaz termik santrallerine karşı çıkıyorlar. Aslında bir katılımcı demokrasi modeli öneriyorlar. E, belki de sadece enerji alanında değil her alanında Türkiye'nin ihtiyacı olan bir model öneriyorlar. Bu alanda faaliyet gösteren herkesin olduğu özel bir, bir yapı kurulsun elektrik yönetimi için. Elektrik yönetimi serbest piyasaya, şirketlerin anlık kar hırslarına bırakılamayacak kadar ciddi bir konu. Bakın işte görün. Sanayide milyarlarca dolara varan kayıp oluyor insanlar günlerce elektriksiz kalıyor diyor elektrik mühendisleri odası katılmamak mümkün değil tabii ki bütün bu. Süreçlere çünkü elektrik anlık üretilen ve anlık devreye sokulan iyi planlanması gereken bir hadise girişte o konuya değinmiştik yani bir santral bir santrali olan şirket diyor ki ben şu fiyattan yarın sana şu saatler arasında şu kadar elektrik veririm diyor mesela bir dağıtımcıya dağıtımcı parayı beğenirse o elektriği alıyor yani bu kadar karmaşık bir modelin böylesi. Anlık kar beklentilerinin doğrultusunda işlemediğini bu kış sanıyorum hepimiz tüm Türkiye gördük. Bir de kış saati meselemiz var ki neyse önümüzdeki yıl dönülecektir bu hatadan diye düşünüyoruz biz de. Yeşil Bülten'de bugün... Elektrik meselesini konuştuk. Önemliydi bence çünkü hep o elektriğin üretildiği santrallere karşı verilen direnişleri konuşuyoruz. Bir bütünü görmek açısından önemliydi. Bütünü gördüğümüzde de o direnişlerin her biri çok haklı, çok meşru. Bunu bir kez daha vurgulayalım belki de. Kimse zorla bir köye, bir ilçeye, bir tarım arazisine... O halkın orada yaşayan halkın iradesi dışında bir santral yapamaz. Orada yaşayanların havasını suyunu kirletemez efendim. Yeşibülten'i noktalayalım bu haftalık. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buradayız.